Evet merhaba herkese merhaba ee, e, bu bizim ilk ses kaydımız iki tane e, spor sever olarak e, ve amatör olarak sporu takip eden iki insan olarak e, bir ses kaydı oluşturalım ve bunu sizlerle paylaşalım istedik ben Erdem Demirbaş. ben Fatih Doğan Fatih'in soyadı önemlidir. Her zaman soyadı ile hitap ederiz Fatih'e. Ayrıca kendisi yani ben amatör olarak değil tam da mesai mi veriyorum sporda neredeyse? Evet. Papazınçayırı e, blogspot.com'dan da Fatih'i e, tanıyanlarınız vardır diye düşünüyorum. E, dediğim gibi bu bizim ilk ses kaydımız. E, bundan sonra bunu düzenli olarak yapmaya çalışacağız. Ve e, her programda aslında birkaç tane konu üstüne, farklı spor dallarından birkaç tane konu üstüne konuşmak istiyoruz. E, konuların bir kısmının güncel konular olmasını e, düşünüyoruz. Bir kısmının da açıkçası bizi sadece spor e, üzerine konuşmaya değil, biraz hayatın başka alanları üstüne konuşmaya da itecek konular olmasını istiyoruz. E, çok uzun bir girizgah düşünmedik. E, biraz belki konuşmaya başladığımız zaman nasıl bir şey yapmak istediğimizi siz de anlayabilirsiniz. E, o yüzden Fatih ilk konuyla başlayalım istersen. Evet. E, bugün üzerine konuşmak istediğimiz ilk konu, Süper Ligi bitirdik gibi aslında. Son haftaya geldik. Ama lig küme düşme hattı dışında şekillendi. Ama yani herhalde şampiyonu kim olduğundan ziyade son bir haftadır konuşulan olaylar bizim aslında uzun zamandır sıkıntımız olan futbolu anlama biçimimiz. Taraftarlığın Türkiye'deki anlaşılma biçimi. Biraz bunun üstünde konuşmak istiyoruz. fenerbahçe galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar ve ee, aslında yani çok yeni değil bizim için bu olaylar ama işin içerisinde bir ölüm de olduğu için çok daha fazla ses getirdi. Biraz şunun üstünde konuşmak istiyoruz. Yani Biz futbolu nasıl anlıyoruz? Bir takımı nasıl tutuyoruz? Ee, ya da neden böyle tutuyoruz? Biraz bunun üstünde konuşmak istiyoruz ama ben burada biraz sözü Fatih'e bırakayım çünkü e, benim gibi çok fazla bir takımı fanatikçe desteklemeyen bir insana karşılık Fatih iyi bir Fenerbahçe taraftarıdır. Bir takım niye tutulur Fatih? Sen bize biraz anlatır mısın? Şimdi aslında bu Taraftarlık meselesine dair bir şey söylemeden önce, mesela Türkiye'de bence şöyle bir durum var. İnsanlar artık besmele gibi herhangi bir konuya girecekleri zaman önce tuttukları takımı söylüyorlar. Öncelikle belirtmeliyim ki Fenerbahçeliyim ya da öncelikle belirtmeliyim ki Galatasaraylıyım diye. Mesela sen de söylerken, bana sözü bırakırken <gülüyor> öncelikle belirtmeliyim ki Fatih Fenerbahçeli. Şimdi bu aslında bizim futbola bakışımızı ya da hayata bakışımızı da belirtiyor. Önce bir kimlik tanımı yapıyoruz. Yani takım tuttuğumuz takımı söylerken o bizim bir kimliğimizi söylemiş oluyoruz. Ve bundan sonra söyleyeceğimiz her şey öyle de toplumda öyle bir e, anlama biçimi olduğu için Fenerbahçeli birinin söyledikleri ya da Galatasaraylı birinin söyledikleri diye algılanıyor. Evet. Sen istediğin kadar Fenerbahçeli'den bağımsız olarak bir şey söylediğini iddia et. Toplum seni bir kategorizasyona yerleştiriyor ve söylediğin her şey aleyhinde deli olarak kullanılıyor. Yani memleket bilgisinden sonra gelen ikinci evet, bilgi olabilir. Artık ilk bilgi oluyor yani. yani. Mesela forumlarda ya da sözlüklerde ya da blog yorumlarında da birisi söze başladığı zaman işte ya da sözün bitiminde genelde ama besmele niyetinin sözün başında söyleniyor. Önce Öyle rakip takım taraftay ise mesela öncelikle bir Galatasaraylı olarak diye ya da öncelikle bir Beşiktaşlı olarak falan diye Söylediğin sözün değerini arttırmak ya da düşürmek için kullanılan bir şey oldu yani. Hmm. Bir, bu açıdan bu, bu sakat bir şey yani. Zaten taraftarın, taraftar zaten çok da rasyonel bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İrrasyonel bir şey ve biz bu yüzden keyif alıyoruz Ama ben, ben seni hep rasyonel bir adam olarak bilirim ama Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman... İrrasyonel. İrrasyonel. Dönüşü, o nasıl oluyor yani? E, hayatın diğer tüm alanlarında hani, rasyonel davranabilen bir insan neden hani bir renk söz konusu olduğu zaman ya da bir spor takımı söz konusu olduğu zaman bu irrasyonalliğe nasıl kayabiliyor sence? Çünkü bilinçli bir tercih değil takım taraftarlığı. Yani ben ne zaman Fenerbahçeli olduğumu bilmiyorum. Ben ne zaman üniversite tercihi yaptığımı, ne zaman işte birisine hatta aşık olmak bile bence daha rasyonel bir duygu yani taraftarlığa göre. Birisine niye aşık olduğumu biliyorum mesela. Ya da birisi hmm. üniversiteyi seçerken, işi seçerken niye yaptığıma dair 10 tane temel ...şey söyleyebilirim sana ama Fenerbahçeli olmaya dair herhangi bir rasyonel e, geçmişim, rasyonel bir nedenim yok. Ya, olayın başlangıcını hatırlamamak hepimizin herhalde kaderi. Evet. Ben de mesela çocukken niye Beşiktaş kaybettiğinde ağladığımı bilmiyorum. Ya da Beşiktaş'ı bende niye tuttuğumu bilmiyorum ama... ...yani 15-16 yaşlarından sonra e, herhalde yani artık kaybetmenin beni bu kadar üzmemesi gerektiğini düşünüp... ...bu taraftarlık kimliğimi biraz e, bundan soyutladım kendim diye düşünüyorum. O yüzden sorum şu aslında, nasıl tuttuğunu bilmiyor olabiliyorsun, tutmaya başladığını bilmiyor olabilirsin ama niye hala tutmaya devam ettiğini ya da bu şekilde tutmaya devam ettiğini düşündüğüm mü ya, O anlamda bir inanmışlık söz konusu. Yani insanın inancından vazgeçmesi kolay değil. Bu dinsel bir şey gibi. Yani ben de mesela şeyi anlayamıyorum. Bir insanın Beşiktaşlı Galatasaraylı olup daha sonra e, bu duygudan feragat etmesini. Yani sen mesela bunu anlaşılmaz hani bir insanın rasyonel, hayatın diğer alanlarında rasyonel, de, irrasyonel o Fenerbahçe konusunda ya da Galatasaray konusunda irrasyonel olmasını anlamıyorsun. Ben de bir insanın irrasyonelliğe başladıktan sonra, bunun tadını aldıktan sonra <gülüyor> rasyonelliğe kaymasını anlamıyorum yani. Ya ben, o zaman ben anlatayım, Yani niye böyle bir kayış oldu. Ee, ya muhtemelen şundan oluyor, ee, Bir sevdiğin bir şeyin içinde sevmediğin unsurların olduğunu görmeye başladıkça İnsan onun bütününden soğumaya başlıyor evet, Benim şey benim yaşadığım da galiba buydu. Yani Yıldırım Demirören'in etkisinin de burada çok olduğunu söyleyebilirim veya çocukluğumda e, yani Beşiktaş'ın o simge oyuncuları, kulübün kendi yetiştirdiği ve hani yıllar yılı takımla özdeşleşmiş oyuncuların bağlarının yok olması ve artık hani ortada Beşiktaş deyince sadece futbolda konuşmayalım. Hani işin basketbol ya da voleybol kısmında da çok istikrarlı bir spor kulübü olmama durumu ya burada, burası çok da güzel bir yer değil ya da benim istediğim bir yer değil, beklediğim bir yer değil gibi diye düşünüp belki de yavaş yavaş ondan soğuyorum ama sen Fenerbahçe'nin birçok eksikliğini sen kendin eleştirmene ve söylemene rağmen hala da hani o amblem söz konusu olduğu zaman ya da o iki renk yan yana geldiği zaman tüm rasyonelliğini bir kenara bırakabiliyorsunuz. Şöyle bir sevme biçimi var ama yani bir de tabii hani irrasyonel davranıyoruz falan diyoruz da bu bizim manyak bir yaşam biçiminin savunduğumuz anlamına falan gelmiyor. Yani sonuçta Fenerbahçe'yi eleştirerek sevmek de mümkün. Ben bunun e, ben bunu yaptığımı düşünüyorum yani. Kulübü çok eleştiriyorum. Kulübün başkanını, antrenörünü çok eleştiriyorum ki ben sevdiğim herkesi çok eleştirebiliyorum. <gülüyor> bunun üstüne yani eğer hadi şunu da yapmasam mesela... o bence çok daha irrasyonel bir durum olur. Hani kulübü hiçbir şekilde eleştirmeyip ne söylenenler doğrudur. Bu arma için e, kurşun atan da yiyen de şereflidir gibi bir şey söyleyip onun üzerinden bir taraftarlık tanımı yapıyorsan Bence o çok büyük bir problem. Ha ben bir taraftan kulübü çok sevdiğim iddia ediyorum, hmm. çok da eleştiriyorum. Ee, ama bir sevme biçimimde de problemli, irrasyonel bir taraf olduğunu düşünüyorum hala yani ve bu böyle ya kader gibi bir şey yani e, Zeki Demirkubuz'un masumiyetinde mağlupiyetinde hani yol böyle çekeceksin der ya işte hmm. harik bir yani. Sonunda günün sonunda ya kulüp bu. E ben de bu kulübü <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> yani böyle bir çekeceksiniz, taraftarlıkta böyle bir şey yani. Bu ama yani tabi. Bunun da bir sınırı var yani her ne kadar irrasyon, irrasyonelliğin de bir sınırı var yani ortada artık bu irrasyonelliği çok aşan bir şey var. Ben mesela taraftarlık halimde şunu hiç yapmadım, ya yani bir Fenerbahçeli Galatasaray'ı ne kadar seviyorsa ben de Galatasaray'ı o kadar seviyorum ortalama. Hı hı. Hı hı. Ama hiçbir zaman Galatasaray antipatim, Fenerbahçeli sempatimin önüne geçmedi benim ya yani. Bizde galiba son 2 senedir, özellikle son 2 senedir olan şey bu. Yani biz kazanalım, kaybedelimden önce, önce onlar kaybetsin Tabii meselesi yani. başlıyor. Mesela başlıyor, sosyal medyadaki isimlerden bile bunu çıkarabiliriz. Ben daha önce iki seneden, yani iki sene öncesinde o kadar fazla dikkatimi çekmemiştim ama bu anti Fenerbahçe ya da anti Galatasaraylı hem blog atlarında hem böyle bir internet siteleri çoğaldı. Hem insanların YouTube'a ya da Twitter'a koydukları şeylerde bu isimleri kullanmaları çoğaldı. İnsanlar ciddi ciddi artık Fenerbahçe taraftarı ya da Galatasaray taraftarı da olmaktan ziyade anti-Fenerbahçeli ya da anti-Galatasaraylı hmm. olmaya başladılar. Çok ilginç bir şekilde mesela şöyle bir şey oluştu. Galatasaraylı birisi bir haksız bir şey yaptı diyelim. Bunun ceza alması için, bunun yanlışlığından ziyade bunun ceza alması için Fenerbahçeliler hücum ettiler. Çünkü anti-Galatasaraylılık çok büyük bir motivasyon kaynağı. Tam tersi Fenerbahçe'de bir olumsuzluk olduğunda... Anti Fenerbahçe cephesi Fenerbahçe'nin niye ceza almadığı, Fenerbahçe'nin şöyle şöyle yaptığı yolunda bir propagandaya başlıyor. Bu da kendi takımlarını sevmelerinden ziyade rakip takımından nefretle alakalı. Bu nefret de zaten işte nefret cinayeti bence mesela bu Fenerbahçeli çocuğun ölümü bir nefret cinayetidir. Yani çocuğun üzerindeki bir simge üzerinden o çocuğu nefret objesi haline getirmek. Bu bir nefret cinayeti yani bunun sosyolojideki adı. E bu nefret köylükle yani de ciddi bir son özellikleri hani 3 Temmuz sonrasında ben medyanın çok ciddi suçlu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu e, Fenerbahçe cephesinden gördüğüm için ve bu, bu sürecin mağdurlarından yani en azından benim anladığım, gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe ciddi bir mağduriyet söz konusu olduğu için evet. Fenerbahçe'ye ait olan, yani sadece kulübe yönelik bir operasyon değil, bütün Fenerbahçelileri kriminalleştiren bir durum söz konusuydu. 3 Temmuz'un özellikle 3 ile 10 Temmuz arasındaki medya söylemine yani ben bunun araştırması gerektiğini falan da düşünüyorum yani. 28 Şubat medyası nasıl birilerini ötekileştirdiyse hı hı. o 3 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki medyada Fenerbahçeliler öyle bir kategorizasyona tabi tutmuştu. Tabi bunu 2 sene önceden başlayıp şey yapamayız yani işte böyle davrandılar o yüzden bunun kökeni de vardı. Ve hani Fenerbahçeliler de bu. Bu cinayeti Fenerbahçeli biri de işleyebilirdi. Hı. Yani burada takım tabi ki söz konusu değil. Ama bu başka birisiydi Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı birisi ölseydi de bu bunun nefret cinayeti söylemini değiştirmeyecekti yani peki ya yani biraz da şunu konuşmak lazım herhalde ee, bizim spor anlayışımızda futbol çok çok önemli bir yer tutuyor yani her ülkenin belli yani her ülke e, bir sporda ya da iki sporda başka sporlara göre daha ilgili alakalı olabiliyor kimi ülkelerde basketbol kimi ülkelerde işte ne bileyim su topu bilmem ne falan çok meşhur oluyor ama bizdeki sporun spordaki futbolun ağırlığı aşırı bir oranda olduğu için ve ee, muhtemelen de futbolu takip eden ya da futbolu futbol dışında hiçbir sporu takip etmeyen bir e, insan prototipinin de hayata bakışı biraz daha böyle fanatikçe olduğu için ya da belki yani tırnak içinde daha cahilce olduğu için belki de bu tür olaylara daha çok e, teşneyiz gibi geliyor bana. Yani mesela bir basketbol maçı çıkışında bu olay olmayabilirdi ya da bir voleybol maçı çıkışında bu olay olmayabilirdi gibi geliyor bana. Ya yani o o Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçının arkasından gelmesi bu olayın bana çok tesadüfi gelmiyor. Ya tabii ki tesadüf değil. Yani bu ülkede kitlesel bir olay olacaksa bunun en yoğun yaşandığı yer Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçı. Ama son e, birkaç senedir özellikle yaşadığımız şey gösteriyor ki bu iki takım arasındaki diğer branşlardaki maçlar da çok ciddi bir taraftar şiddetine sahne oluyor. Yani ben Ankara'daki Galatasaray-Fenerbahçe maçında bizzat tribündeydim. Erkek voleybol maçında. O maçtan sonra da işte metroda pusu kurup taraftar dövüldü yani bu ülkede. Ama onların ne kadarı yani gerçekten voleybol izleyicisi diye hep, yani, hep aynı soruyu sorarız ya yani Türkiye'de basketbol izleyicisi yok çünkü niye basketbol maçlarında Fener gol gol gol diye bağırıyor e, diye hep bunu simgeleştiririz. O yüzden ben hani Türkiye'de voleybol ya da basketbol maçlarına giden Fener Galatasaray ya da Beşiktaş seyircisinin de hani o sporu izlemekten önce e, o renkleri desteklemeye gittiğini tabii düşünüyorum. Tabi canım ya. orada biraz, basketbol severden ziyade Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı. O, o, o yüzden de hani var. bizim e, belki de hani futbol izleyicisini eleştiriyoruz. Ama futbol izleyicisi belki de e, o sırada izlediği sporu bilen tek izleyici olabilir yani. yani bir basketbol olabilir. maçına giden izleyici kitlesini basketbol bilincinden çok daha yüksek bir futbol bilinciyle izliyor evet. futbol maçını. E, ya biraz buradan hani şu taraftarlık kültüründen e, biraz da spor kültürüne gelmek lazım herhalde. Üzerine konuşmak istediğimiz asıl konulardan bir tanesi de oydu aslında. Çünkü e, yani belki de spor organizasyonu deyince akla İlk gelen, dünyadaki ilk gelen organizasyon olan olimpiyatları düzenlemek istiyoruz. Ama işte epitopu konuşabildiğimiz bu ülkede 2-3 tane spor var. Üzerine konuşulabilecek birçok insan için belki de tek spor var o da futbol. Ee, biraz şu şeyi konuşmak lazım. Yani İstanbul 2020 için önemli bir aday Madrid ve Tokyo ile birlikte. Ama e, yani çok da bir olimpiyat ülkesi olduğumuzu, bir spor ülkesi olduğumuzu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Ama bir yandan da bunu organize etmek istiyoruz. Ee, ben şöyle bir soruyla sana pas açayım. Ee, sence hani bir ülkeye olimpiyatı vermek e, o ülkedeki spor kültürünün gelişmesine teşvik amacıyla mı olmalı yoksa e, o ülkede var olan bir spor kültürünün ödüllendirilmesi gibi bir şey mi olmalı? E, olimpiyat organizasyonunun ona verilmesi. Vallahi şimdi gerçek hayattan bahsedersek IOC üyeleri'nin bu iki kategori hiç düşünülmediğini biliyorumlar. <gülüyor> yani kim, Çok başka şeyler düşünüyorlar. Kim ne orada. kadar kim ne kadar daha iş yani, şey beterirse ona göre yani bu işler çok temiz değil yani bunu hepimiz biliyoruz. Bu adamların Madrid'te, Tokyo'ya, İstanbul'a incelemelerde bulunduğu zaman da perde arkasında neler görüşüldüğünde çok bilmiyoruz açıkçası. Yani bu işler çok temiz işler değil. Yani hak edene verildiğini de zannetmiyorum. Biz idealik konuşalım. İdealik konuşalım. <gülüyor> Ser onu onu şeyi söylememiz gerekir. Gerçek hayatta idealin farklı oldu. Ya ben biraz hak etmesi gerektiğini düşünüyorum spor kültürü olarak Olimpiyat verilecek ülkenin. Bu konuda benim radikal bir görüşüm var. Yani ben bütün olimpiyatların Avustralya'da yapılması <gülüyor> tarafta. Bu bunu birisi önermişti Yunanistan hani modern olimpiyatların çıkış noktası Yunanistan olduğu için bundan sonraki bütün olimpiyatları Yunanistan'da yapalım diye Yunanistan'dan bir öneri gelmişti. Biraz gar, e, gerçi o şey yani şart kurnazlığı hani ekonomik krizden biraz sıyrır mıyız bu 2004 için yaptığımız tesislerde boşa gitmez diye düşünmüş olmalılar ama ben biraz spor kültürünü yani Türkiye, o anlamda Türkiye'nin Olimpiyat almasını çok istemiyorum yani çok. Ama ama sen Avustralya'nın yani hep organizasyon düzenlemesini yani 2000 Stanley'in başarısından dolayı başarısından mı? Başarısından ama insanların samimi mi ilgisinden bahsediyor orada yani orada mesela modern pentakton yarışı da doluydu. Çürek yarışı da doluydu. Bütün seyirci, yani ayrılan bütün yerler dolmuştu ve bu Anglo-Saksonların çok müthiş bir spor kültürü var bile. Aynı şekilde hadi Avustralya uzak derseniz mesela bu tarafta da, Avrupa'da da Almanya'ya verilmesi taraftarıyım. Evet. Orada da yani kayak şampiyonası 70.000 kişi izliyor. Handbol maçını 25.000 kişi izliyor. Yani 3. ligdeki maçı işte e, herhangi bir Alman takımının 3. ligdeki maçı dolu oynuyor. Sporu gerçekten seven bir toplum Almanlar. Bu tarafta da bence Avustralya en iyi konu yapıyor. Ve ben olimpiyatların en azından bu sporu gerçekten seven, e, karda, kışta, kıyamette spor e, müsabakasının ruhuna uygun olarak orada yerini alan taraftarların olduğu, yoğun olduğu bir ülkeye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde yani Japonya ile Almanya bence <gülüyor> bu işi götürürler Durstin'e arayla. O zaman biraz somut ilerleyelim. Japonya dedim, pardon Avustralya. Ee, senin favorin kim? 2020 için. Yani... 2020 için mi? Evet. Yani İstanbul'un çok ben en büyük şanslardan yani olduğunu düşünüyorum İstanbul'un, Türkiye'nin yani uluslararası e, konjonktürde işte ekonomik olarak son derece büyümeye elverişli bir ülke olması, daha önce işte herhangi bir Müslüman ülkenin almaması, bunların uluslararası e, ortamda Türkiye'ye avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Artı bir de Türk hükümetinin e, bunu çok istediğini biliyoruz. Çünkü maalesef bir spor projesi olarak değil bir İnşaat projesi olarak da <gülüyor> Olimpiyatlar son derece cazip bir şey. Ee, o yüzden ben Türkiye'nin ciddi ciddi şansı olduğunu ve sağlam lobi yaptığını düşünüyorum yani. Ama daha önceki lobi faaliyetlerinde çok başarılı olmadık. Ama daha önce olarak. hiç bu kadar sahiplenilmemişti bence. Bir de ekonomik olarak konjonktür yani Madrid mesela yani İspanya'nın ekonomik durumu çok olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum. Ya ben çok ama aramızda geçecek diye. O konuda şöyle farklı düşünüyorum. Ee, yani biraz böyle hani konuştuğum bu işi takip eden şeyler, gazeteciler şunu söylemişlerdi. Madrid'in sunumundaki ana nokta yani şu ana kadar yapılan her olimpiyat organizasyonu bir öncekinden çok daha pahalı bir şekilde yapıldı. Evet. Ve bu trend böyle yukarı doğru gittiği için artık hiçbir ülke bir olimpiyat organizasyonu düzenlemeye aday olmak istemiyor. Yaşanan ekonomik krizlerden dolayı filan filan. Madrid'in şeyi, mottosu biz ucuz bir olimpiyat yapmak istiyoruz olimpiyatın ucuz bir şekilde yapılabildiğini de göstermek istiyoruz. Hı hı. Zaten şu anda e, yanlış hatırlamıyorsam işte 31 tane tesisin 25 tanesi mi 28 tanesi mi hazırmış adamları. Hı hı. Çok ufak tefek rötuşlarla bu işi bitirecekler. Ve yani onun sunumunu izleyenler e, yani gerçekten Tokyo'dan ve İstanbul'dan çok ayrılan hatta şu ana kadarki adaylardan ayrılan bir e, yapısı olduğunu ve bir ucuz olimpiyatın yapılabilmesinin de başka ülkeleri cesaretlendirebileceğini söylüyorlar. Çünkü gerçekten de hani e, ...şimdi bile birileri aday olmaya korkuyorsa, çekiniyorsa... ...herhalde bundan bir 10-20 sene sonra... ...işte böyle hani Katar, bilmem ne falan... hani ...Azerbaycan, bunlar herhalde aday olacaklar. Ee, ve bu işe ancak... ...para yatırabilecek olan ülkeler... ...ya da para yatırmak isteyenler diyelim. Yani mesela Amerika da yatırabilir bu işe, Çin de yatırabilir ama... ...belki çok elzem görmüyor bu işi. Çok yatırmayı e, istemiyor olabilir. Çok sınırlı sayıda ülke aday olacak gibi geliyor bana. E, şehir aday olacak gibi geliyor. O yüzden Madrid'in sunumunun bu açıdan çok kötü olmadığını düşünüyorum ama... Tabii olimpiyat komitesi ucuz bir olimpiyatın yapılmasını bir öncelik haline getirir mi? Böyle bir Madrid'e ödül vermeyi ister mi? Ondan da çok emin değilim. Benim favorim de Tokyo. Ee, biraz da, yani o, o da şundan kaynaklanıyor. Ee, yani bir, hani daha önce bu işi düzenlemiş olmaları ve iyi düzenlemiş olmaları bir etmen. Hem kış olimpiyatlarını hem yaz olimpiyatlarını. Ama yaz olimpiyatları modern zamanların... Son öncesine yani çok kimse hatırlamıyor altmış, o dönemde iyi or organizasyon iyi organizasyon ve kötü organizasyon o kavramları ya da bir, o, o kavramlardan bizim anladığımız çok farklıydı o dönemde. Ben hani tabii IOC üyeleri ne kadar idealisttir onu zaten en başında da konuştuk da ben bir IOC üyesi olsam yani gönlümünü rahat etmesini istiyorsam Tokyo'ya veririm yani bu işi. Şey. Çünkü İstanbul'a verdiğim zaman e, eminim ki yani hop otur pop kalkacağımdan kalk kalk kalk ya da ne kadar önemseler onu da bilmiyorum yani bir IOC üyesi bir olimpiyat organizasyonunun çok iyi organize edilmesini ne kadar önemser? Ondan da çok emin değilim yani. Aa işte iyi yapamamışlar, tüy Allah belalarını versin mi der. Yoksa ya evet biz o, o şehre verdiğimiz için bu sorumluluk aynı zamanda bizim midir diye düşünür. Ondan da çok emin değilim ama. Yani ben bu organizasyonun iyi kotarılmasını önemseyen bir e, oy veren üye olsam. E, Tokyo'ya verip hani hadi abi siz... ...2020'ye kadar zaten yapacağınızı yaparsınız. Abi biz... Japonlar yapar. Ne, biz, verip... biz arkamıza dönelim ve gidelim rahatlığına. Bence ancak Tokyo şey yapar. Çünkü Türkiye hani, muhtemelen hala 2019'un kış aylarında falan... ...ya şu yetişecek mi, şu yetişecek <gülüyor> mi, bu yetişecek mi... ...geyiğini yapmaya devam ederiz gibi geliyor bana. Tabi şey de acı bir şey. Yani işte Spor sever olduğumuzu düşünüyoruz. Dünyanın en büyük spor organizasyonunun... ...ülkemizde düzenlenmesi gibi bir ihtimal var. Ama hani ben... ...çok şey duymuyorum yani bir... E, ...evet almalıyız ya bize vermeliler hevesini duymuyorum. Bu bile başlı başına aslında acı bir şey yani. Benim duymama sebebim de ben Türkiye'nin olimpiyatı hak etmediğini düşündüğüm için. Yani baştaki sorun biraz oydu yani. Bence bu iş... Ya ...evet Türkiye'de bir spor kültürü gelişebilir. Hadi o zaman olimpiyat organizasyonunu verelim ve... ...sporun gelişmesini... Benim olarak böyle bir misyonum yok yani. Benim elimdeki organizasyon dünyanın en değerli organizasyonu... ...sadece spor organizasyonu olarak değil. Belki de herhangi bir organizasyon olarak dünyanın en değerli organizasyonu... E, o, o zaman bir ülke olimpiyata katılma amacı için spor kültürünü geliştirebilir. Yani benim o organizasyon ona vermeme gerek yok spor kültürünü geliştirmem için. Ben o, o, olimpiyatlara katılmak bile başlı başına spor kültürünü geliştirmek için bir teşvik olabilir. Ama bunu yapamıyorsa bir ülke yani olimpiyatta sporcu çıkartabildiği, rekabet edebildiği spor dalları çok sınırlıysa ve hani, geliştirmek için herhangi bir projesi de yoksa. Yani ne acıdır ki yok yani hani biz sorayım. belli sporlara yeteneğimiz olmayabilir, belli sporlar yapabilecek sporcu profiline ya da ne bileyim insan yapısına sahip olmayabiliriz ama en azından bunları geliştirmek için bir amacın olur yani bunlar için uğraşırsın. Öyle bir uğraşımız da yok. Biz biraz kısa yol bulmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana yani tamam tesisleri yapalım, e, tesisler de boş durmaz zaten onları da mutlaka gidip kullanan birileri olur mantığıyla... Biz alalım mı yapalım diye düşünüyoruz da... Tam tersine o tesislerin aslında boş kalacağını da biliyoruz. Şu 2011 kaldı. üniversiyatta mesela Erzurum'da atlama kuleleri bomboş duruyor ya. Yani. Aynen öyle. Bu 2011'i aldığımızda da biz kış fiyatlarını, bunun işte Türk sporuna çok ciddi bir yeme kazandıracağını, kış sporları geleneği olmayan bir ülkede bunun bu geleneği doğuracağını falan söylemişlerdi. Şimdi ben soralım yani 2 sene geçti mesela Erzurum'da kaç tane öğrenci bundallara yönlendirildi? Kış, olimpiyat sporlarına Bence daha kış sporlarına gitmeden yani basketbol üzerinden bile örnekler verebiliriz. Yani iki tane çok önemli organizasyon düzenledik. Almadı. E şimdi yani bizim kendi ligimiz ki hiç fena da olmayan bir lig. Yani oyuncu yapısıyla, takımlarıyla, bilmem nesiyle filan. Yani basketbol kültürünün olmadığını seyirci sayısından da görebiliyoruz. Yani milli takım söz konusu olduğu zaman ya da uluslararası bir organizasyon söz konusu olduğu zaman oturup izliyoruz. Ama yani bir sporu sevmek illa bir Türk takımı bir yabancı takıma karşı oynadığı zaman olmamalı yani. iki tane Türk takımı oynadığında da gidip izleyebilmelisin ama bunu bile beceremedik bence kış sporlarına gelinceye kadar. Ben o yüzden Türkiye'nin hak etmediği için bu işi almaması gerektiğini düşünüyorum. alırsa de Alırsak... etmediği için, herhangi bir spor kültürü de etmediği için. Mesela en, en basiti yani İspanyollara e, ben İspanyollara yakın zamanda olimpiyat verildiği için, 92'de olimpiyat verildiği için de şansların düşük olduğunu düşünüyorum. En temel, e, en başarılı olimpiyat ülkesi 92'ye Barcelona evet. olimpiyatları. Adamlar 92'den sonra, o tesis ve altyapı yatırımlarından sonra e, fabrika gibi sporcu yetiştirmeye başladılar. Evet. İspanya, bütün dünyanın bütün spor dallarında İspanya, Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Evet. Tenisçi çıkardı, bisikletçi çıkardı, Formula 1'ci çıkardı. Çıkarmadı, sporcu kalmadı. Olimpiyat proje, bir proje ise, ulusal bir proje ise en iyisi, yani 92'deki Barcelona olimpiyatlarının sonucunda İspanyolların yaptığı. Doğru. Doğru. Ee, bir de, hani... Buradan şeye de son olarak konuşmak lazım. Bu IOC üyelerinin Türkiye'ye geldiği sıralarda bir haber patlamıştı. Aslı Çakıralp Tekin ve Yanıt'ın da içinde bulunduğu bizim 5-6 sporcuydu galiba sayısı tam hatırlamıyorum. Bir doping olayı. Ee, onlar buradayken, üyeler buradayken çok kaşımadı bizim medya bu işe. Fakat sonrasında biraz daha ortaya çıktı bu iş. Ve sanırım hani çok da bir şüphe... Kalmadı, ...kalmadı gibi gözüküyor. En son havuzdan çıkardılar evet. Nevin yanıtı. Ki bu artık o IOC'nin o konudaki evet. kararının kesinleşmiş olması anlamına geliyor. Artık top bir şekilde Ulusal Federasyonu'nda ceza verme yetkileri Türkiye Atletizm Federasyonu'nda. Galiba onlar da Nevin yanıta ilk kez olduğu için iki sene ile üç sene arasında bir men cezası verecekler. Aslı, Çak, Aslı Çakır Alptekin'in daha önce bir doping vakası olduğu için... Ee, ömür boyu ben cezası Sence gelecek. bu etkiler mi? Yani 2020 Olimpiyat adayıydı. Bence etkiler. Sen? Yani ben şimdi Türkiye'nin atletizm Olimpiyatların ana branşı ve Türkiye atletizm tarihinde ilk kez bir madalya aldı ve tam da Olimpiyatların ilk e, altın madalya. Altın madalya aldı. Tam da Olimpiyat kararının verileceği tarihte e, böyle bir e, tarihsel başarının arkasında bir doping hikayesi çıkması. Ve IOC'de de atletizm branşının genel kurulu üyelerinde de de atletizm branşının ağırlığı var. Hmm. Bence etkileyeceğini düşünüyorum ki herhalde Japonya'da Madrid'de bunu kullanacaktır yani. Yani dopingli en önemli branşta dopingli bir sporcu çıkarmış bir ülkenin olimpiyat adaylığını bence olumsuz etkiler bu. Maalesef aslında yani orada bütün doping hikayeleri tabii çok insanı kendisini kötü hissettir bir şey. Yani ben o yarışı izlerken mesela ne hissettiğimi çok net hatırlıyorum. Çok... Hani herhangi bir Fenerbahçe maçında ne kadar seviniyorsan, yani Avrupa şampiyonu olsak ne kadar sevinsem mesela or, o, o yarışta o kadar sevinmiştim Yani, der, yani haftalarca, aylarca konuştuk yani. Çok önemli bir olimpiyat altın madalyası vesaire falan filan diye yani kadın kahraman oldu evet, ve reklam, reklam yüzü yani. oldu bilmem ne filan, bir daha nikah yaptı, evet, başbakan, başbakan geldi bakandı. şahit oldu filan. Spor bakanı o kadar telefon götürdü şimdi onun ne sayesinde <gülüyor> böyle bakınca geçmişe bir şey bakınca hem acı oluyor hem de yani insanın bundan sonra bir şeyleri izlerken bir yarış bittiğinde bu aktivizm olabilir bisiklet olabilir vesaire belki doping konusunu başka bir yayında konuşmak lazım başka bir programda konuşmak lazım ama hakikaten insanın sporu izleme keyfini Tabii, yok ederiyor eder. yani şimdi yarışmayı izlerken yani son olimpiatlarda da öyleydi Mesela biz 2004'te kazanılmış bir yarışı, işte eşfapak dördüncü oldu mesela. Evet. O yarışta 2012'de adamın doping kullandığı anlaşıldı, sonra üçüncülüğe gitti falan. Ben yavaş yavaş altını alabileceğim <gülüyor> evet, 2026'da falan altın madalya alabilir evet. ya, yani 80 yaşında altın madalya alan ilk Türk falan olabilir. Evet, yani bu bütün yarışları şüpheli hale getiriyor ve bu sporun izlen izlenirliğini çok çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Şimdi hangimiz mesela işte Len Samsung'un doping olayından sonra bisikleti artık ee, ya tamam kesin kazandı bu diye şey yapabiliriz, izleyebiliriz yani. Bence çok çok ciddi bir şekilde Doğru, bir şey. etkiliyor. Yani o doping mevzusunu bir gün belki biraz daha, daha detaylı Ayrıca doping ben yani. şunu da 2 sene cezanı falan ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle uluslararası olimpiyatlarda ya da dünya şampiyonlarında madalya almış, bu işten rant sağlamış ve para kazanmış birisi için doping suçunun nitelikli dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum ben. E, tabi mesela şimdi hani olimpiyat madalyasını Aslı Çakır geri almak demek onun o bir sene, iki sene boyunca bu işinden elde ettiği kazancı geri alamıyorsun yani. Ya Muhtemelen Garanti söylediler. Bankası o reklamı geri, şey reklam için verdiği parayı geri alamamıştır Fetizim yani. Federasyonu öyle bir şey açıklama yaptı galiba. Yani ıı, oyuncunun aldığı, devletten aldığı daha doğrusu hmm. her şeyin geri alınabileceğini söylediler. Öyle bir şey, protokol imzalıyorlar galiba ama. Yani ıı, devlet dışında bu oyun, o altın madale getirsin bir sürü kazanım var Aynen, yani. Öyle. Onların istediğiniz kadar kanuni olarak şey yapın hepsini alamazsınız. Ve sporcu oradan belki hayatını garanti altına alabilecek bir gelire elde etmiş olacak. Aynen yani. öyle. Neyse bir şeyi dediğim gibi dopingi belki de başka bir yayında konuşmak lazım. Ee, bu taraftarlık ruh haliyle başladığımız oradan biraz Türkiye'deki spor kültürü ve olimpiyat adaylığına e, bağladığımız konuyu burada bitirelim. Ee, biraz da sıcak bir olaydan. Geçen hafta sonu biten e, Euroleague Final Four'dan biraz konuşmak istiyoruz. Ee, bu konuda da yine Final 4'la başlayıp Bunda biraz yani Türk takımlarının da ufak bir sezon değerlendirmesine e, dönüştürebiliriz. Konuyu buraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. E, ben iki kısa soruyla başlayayım Fatih. Olympiakos'u konuşacağız tabii de. E, Final 4 öncesindeki favorin kimdi? CSK Moskova'ydı Final 4 öncesindeki. E, yarı finaller oynandı. Final... Olimpiakos, Real Madrid. Favorin kimdi? Tutu Real Madrid. <gülüyor> yani cevaplarım aynı. Yani ben de Geçen CHSK... seneyi düşünelim. Geçen sene Olimpiakos, Barcelona yarı finalinde favorimiz Barcelona'ydı. Barcelona Finalde Olimpiakos, CSKA maçında CHSK favorimiz. CSKA'ydı. Yani e, gerçi geçen seneki Final Four'un yaşanış biçimiyle bu seneki biraz daha farklı birbirinden ama... Ee, ne olursa olsun yani sanırım bu işte bir yanlışlık var yani hani Amerikalıların e, İngilizce'de ta, meşhur bir soru kalıbı vardır ya yani bir şeyler yanlış gidiyor burada filan diye ee, yani Olympiakos'u küçümsemekle ilgili bir sanırım problemimiz var yani e, ya da şey yapamıyoruz Hani maç öncesinde yok artık hani bu son hani bundan daha fazlasına gidemezler e, filan diye düşündüm ama her defasında biz şaşırtan bir e, şeyleri var adamların halleri var e, yani benim Geçen seneki Final Four'u da çok net hatırlıyorum. Ama bu senekiyle geçen seneki arasındaki en büyük fark belki de e, yani maç oynanırken Olympiakos'un maçın içerisinde bu maçı kazanacağından ben nedense ya maç başladıktan sonra emin olduğumu düşünüyorum Onu yani. Bir hissettiriyor var Geçen sene mesela oyun olarak rakipleri e, çok oyun olarak rakiplerle başa baş oynuyorlardı. Ama rakiplere bir üstünlük kurmamışlardı. Yani o kazanma, sonuna kadar direnme motivasyonları geçen sene de vardı ama oyun olarak ne CSK maçında 17 sayı geriden geldikleri başta ne de yarı finaldeki maçta öyle çok net üstünlükleri yoktu. Dominasyon yoktu Burada yani. Burada yani CSK maçında baştan sona domine ettiler. Yani CSK maçı kazanabileceğine bence inanmadı bir dakika bile yani ilk çeydekten sonra. Ya bir de e, yani herhalde Final Four'daki bu Olympiakos'un her şeyi oynayabilme, her oyunu her oyuna karşı bir, bir çocuğunu üretebilme şeyi. Yani yarı finalde 52 sayı yiyip kazanıyorsun. İnanın finalde 100 sayı atıp kazanıyorsun ve bu, bu maçların arasında 2 gün var yani. Hani böyle Güzel. oturup da takıma bir transfer enjek, enjekte ettiğin ya da yeni bir kimlik kazandırdığın bir durum da yok. Yani biz her şeyi oynayabiliyoruz gibi geliyor. Ee, yani herhalde sana bana da Olympiakos forması giydirseler birazcık o düzenin içerisinde oynayabiliriz, oynayabiliriz gibi geliyor gibi yani. yani. Öyle, öyle bir durum var çünkü için meşhur bir sorusu vardı ya. Kimi transfer edersiniz şimdi siz Olympiakos'a? Ben kaynağını transfer ederim yani. Meşhur soru yani. Kim? Var mıdır bunların takımı yıldız? Orası, orası, orası, orası, orası, orası. <gülüyor> bunların yıldızı var mı sorusu? Ya adamların, e, yani <gülüyor> Spanyolis de iyi oyna, çok da iyi oynamadığı bir finalde oynadı. Ya bir yani. liderleri var. Burası çok net yani. Spanyolis yani hakikaten topu elinde bulundurduğu süre takıma verdiği yön, mesela bir lider ama takımın pek lidere muhtaç. Olmayan herkesin bir yorum çok ciddi katkı aldılar yani, yani. Real Madrid maçının ikinci çeyreğinde, geri dönüş çeyreğinde Spanyolist oyunda yoktu. Evet, oyunda. Yani FSB Pilsen serisinde Spanyolist son Top dakikalarda da oynamadı. Yani bütün seri kötü oynadı FSB serisinde yani Ama neredeyse. Ama buna rağmen hani herkesi i̇şte çıktı, Papanikolaou çıktı, Hines rebound aldı. Ee, Antic normalde çok kötü bir aslında 2 sene 2 sezon geçilmesine rağmen yine de ayakta kalmayı başardı. Bir şekilde Sulukos sul süre almayas Sulukos katkı yaptı. Perperolu katkı yaptı bir şekilde her oyuncudan maksimum verimi aldılar yani ve üstelik iki ayrı koçla evet, bunu de... almayı başardılar yani o ilk konuşmadan sonra dağılmamaları da çok enteresan ve ben ama o, o özgüveni geçen sene geçen sene bir Yunan liginde şampiyon olmalarının onlara çok iyi geldiğini düşünüyorum ben yani yıllardır şampiyon olamama Panathinaikos'a her alanda ezilme onu geçen sene hem finali buru hem Yunan ligini kazanarak o o güven duygusunda kazandılar bu sene de Bence o Joyda oldu. Ya bir de öyle bir yani mental güçleri var ki yani hani gerçekten oynamaları gereken yerde oynayan bir takım gibi gözüküyor. Yani sezonda ben yanlış bilmiyorsam yani o ilk 10 maçlık grup yani ilk grup ve ikinci grupta oynadıkları maçlarda yani 7-8 tane galibiyetleri var. Yani ve çok da öyle ne Barcelona gibi yine CSK gibi çok böyle domine ederek gelmediler tüm sezonda. Efes serisinden elenebilirlerdi yani. Efes Elenebilirler, o, o seriyi kazanabilirdi. Çok yakın geçti seriye. Ama ya bir şekilde ben şu, bir de şuna inanıyorum. Yani bence Real Madrid maçı bittiğinde kenarda oyuncuların böyle yakın çekimlerinde şunu düşündüm. E, şundan eminim ya ben Olympiakos'la oynayan bir takımın oyuncularının ya biz bu takımla bir daha oynasak kesin yeniriz dediklerinden eminim yani. yani maç bittiğinde ya zaten falan... onu söyledi. Messina e, yok Messina değil. Olympiakos koçu maç sonunda, CSK maçının sonunda bu maç yarın oynansa sonucu böyle olur mu? Zannetmiyorum dedi yani. Yani oyuncuların kim, kim oynar sonra? Yani? Efeslilerin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü Olympiakos e, öyle bir şekilde yeniyor ki karşıdaki takımı. E, yani abi biz bugün çok kötü günümüzdeydik ya. Ya da Olympiakos işte çok şanslıydı ya falan evet, diye düşünüyorum. Her yaptıkları Bir bahane ha. bulup da e, şey yaptıklarını düşünüyorum. E, o maçtan ayrıldıklarını düşünüyorum ama yani isimler değişmekle birlikte yani bir gün Efeslilere bu cümleyi söyletiyorlar. Ertesi gün Barcelona, ŞSK yani. söylüyor. Ertesi gün Real Madrid söylüyor. Çok ilginç bir şeyleri var. Mental güçleri var. Yani ve seneye herhalde artık hani 3. kez olur mu olmaz mı şampiyon bilmiyorum ama kadro değişmezse yine bu kemik kadro durursa bu sefer küçümsemememiz lazım diye düşünüyorum yani biz gene muhtemelen seneye işte CSK favori Barcelona <gülüyor> bu sene gene final favori çıkar ama işte Olympiakos böyle gene 7. 8. sıradaki favorilerden biri olup seneye de bizi şaşırtır mı bilmiyorum yani tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor benim elimden herhalde o akşam Olympiakos taraftarı olmak çok mutluluk verici bir şey olsa Önce bu yani. 12 senedir. Yani Olympiakos taraftarı yıllardır Opa gölgesinde kalma ruh halini çok iyi bir şekilde telafi etti. Yani 2 senedir müthiş mutlulardır herhalde. Ee, ya yani biraz kısaca bizim takımları da konuşalım. Tabii böyle koskoca bir sene bittikten sonra ya ne olacak bu Fender'in hali, Efes'in hali diye konuşmak komik kaçacak belki ama. Hani biraz e, Olympiakos tam bir ders çıkartmak ya da bence diğer takımlardan da bir ders çıkartmak lazım. Yani sonuçta da çok iyi bir sezon geçirdi. Ee, bence Barcelona'da çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'de iyi bir sezon geçirdi. Hatta Paletinaikos da bence sayabiliriz bu o şeyin içerisine. Yani yani. şampiyon, şampiyon olanların dışındaki takımları e, örnek almamak bir hata olur. Mesela Messi'nin de çok güzel bir cümlesi var maçtan sonra ya bir maçı kaybettik ama hani bu bizim bu sene birçok şeyi şey yanlış yaptığımızı falan göstermiyor yani alt tarafı bir maç kaybettik. Yani yalnız zamanda bir maç kaybettiler yani. Ve CSKA iki senedir belki de hani ligin tamamına baktığın zaman yani dönemin yani galibiyet yüzdesiyle oynadığı oyunla vesaire. hakikaten de bir orada bir mental problem var. Evet, teodosiç evet, problemi var orada mental <gülüyor> problemin büyük çoğunluğu teodosiçten kaynaklı. <gülüyor> ya biraz hani bizim takımlara olayı bağlayacak olursak yani benim gözlemim final formadaki dört takımın da biraz belki CSK'da farklı bir durum olabilir ama mutlaka ve mutlaka kendi ülkelerinden birkaç tane oyuncu takımın dinamosu. Yani liderler onlar. İşte Real Madrid'de Rudy Fernandez, Felipe Reyes ve Sergio Rodriguez çok önemli rol oyuncuları. Barcelona'da Navarro çok önemli bir rol oyuncusu. işte Olympiacos zaten Papá Nicolás, Pónolís, liderlikleri götürüyorlar. CSKA'da Kirjava kir var, yani Saşa Kalun da belki sayarız ama hani ilk akla gelince hem yani Teodosić, Soni Vims ve şey geliyor, Nenad Kristić aklımıza geliyor. Ya o yüzden hani bizim problemimizin biraz çok fazla yabancı oyuncuları endeksli ve yani günün sonunda ne olursa olsun birazcık bence milli duygular lazım bu işte. Yani uluslararası bir rekabette oynuyorsam, ya bizim o hani Efes'in Korac kupası yıllarından hatırladığımız ya çok o takıma ait bir yabancı oyuncu olması lazım. Yani evet, çok uzun, şey evet, şey. çok uzun yıllardır burada oynayacak ve artık hani Türk olmasa bile yani Efes Pilsen ya da Anadolu Efes ya da işte Fenerbahçe ülkenin simgeleşmiş bir oyuncu olmasına ihtiyacı var. Ve da gerçekten o uluslararası rekabet ortamında olaya basketbolun da ötesinde biraz daha böyle hani milliyetçilik refleksiyle de yaklaşabilecek, biraz ekstra bir performans gösterebilecek bir şey ihtiyacımız var gibi geliyor. Çünkü bu işin hani ee, ne bileyim, işte Efes'ten gidecek olursak Uyacic ile Jordan Farmer'la olmayabileceğini, yüksek ihtimalle de olmayacağını Fenerbahçe'de de niyeyse Makalip bu sene olmadığı andersen zaten olmayacağını aşağı yukarı Hani bu, Bunlardan ziyade biraz Türk oyunculara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben Türk ama Türk oyunculara şu açıdan, yani kulüp aidiyeti yani milliyetçilik ya da Türk olmaktan ziyade o kulübe dair bir aidiyet hissetmeleri lazım oyuncuların. Yani ben Fenerbahçe'de mesela bu bu sene kayboldu yani. Yok Fenerbahçe'nin öyle bir aidiyet hisseden ya da Kulübe böyle duygularla sahip olan. işte Ömer, Ömer Onan'ın geçmiş senelerdeki o duygusal reaksiyonu mesela çok önemliydi Fenerbahçe için. Artık o da yaş ilerledikçe. geçmişte İbrahim Kutluay'ı falan. Artık Mirs için mesela Mirs'i çok önemli oyuncuydu evet. Şimdi o, o Ömer Onan mesela yaşlandıkça bu artık yerellikte de o duyguyu kaybetmeye başladı ve Fenerbahçe'nin ben ciddi bir şekilde Eerozyon'a uğramasının nedenlerinden bir tanesinin o takımda simgeleşmiş e, oyuncuların yavaş yavaş elini eteğini bu işlerden çekmesi olduğunu düşünüyorum zaten. Efes'te zaten son 2-3 senedir ha kadro değişiyor, koç değişiyor. E, sürekli bir kadro içi sirkülasyon var. Kimin ne olduğu ne olduğu belli değil. Dolayısıyla yani Be Beşiktaş'tan da bahsedersek, Beşiktaş'ta zaten kadro son anda kuruldu. Onların Euroleague'de bir beklentisi yoktur. Evet. Yani bizim Türk takımlarının problemi Bence yani FSU bir nevi başarılı oldu diyebiliriz. Onlar ama bence çok büyük bir fırsatı kaçırdılar. O ilk ikiye toplan altı grubunda ilk 2'ye bu kadar yaklaşmışken sonra son 3 maç saçma sapan mağlubiyetlerle, özellikle Galatasaray giriş hiçbir iddia sahibi olmayan az alır Evlerinde maç kaybetmeleri. Onlar orada kaybettiler bence. Eğer ilk 2'ye giriş gelip saha avantajını elde etselerdi atesimin menfaalini korak alabileceğini düşünüyordum. Ee, çok da iyi bir kalır olmamasına rağmen. Ki yan aslında, grupta, çok, yan grupta zayıf, bir gruptu, ya. yani, zayıf orada bir gruptu yani. Zaten oradan bir tek Barcelona'nın çıkmasından da anlayabiliyoruz. Gerçi Olympiakos'a çıktı ama Efes'in sayesinde çıktı yani. Ya Fenerbahçe'ye gelirsek zaten Fenerbahçe... Ee, yani çok ciddi bir karakter problemi var Fenerbahçe'nin basketbol probleminden ziyade. Takım içinde de kulüp yönetiminin basketbol ayağına da çok ciddi sorunlar var. Ve her önüne gelenden yüz yiyen, herhangi bir psikolojik direnç göstermeyen, İşler kötü gittiğinde hemen yelkenleri suya indiren bir takım söz konusu Ya bir de bu yani tanımlanamayan bir şu kulüp kültürü olayı var. Yani çok böyle meşhur bir e, terim olarak geçiyor. İşte Panathinaikos'un bir kulüp kültürü var. Olympiakos'un bir kulüp kültürü var. E, i̇şte oraya git, kim, kim giderse gitsin. O geleneğin içerse kim giderse gitsin. İşte koçla değişse. Yani Obradovic gitti, Ivkovic gitti. Hala Olympiakos, Panathinaikos bu seviyelerde. Panathinaikos'un kadrosu baştan aşağı değişti, Olympiakos'un iki sene önce baştan aşağı değişti kadrosu. Ee, ama yine aynı oyunu oynuyorlar. İşte bizden Ukic ve James Kiss gitti, yani Panathinaikos'un o düzenin yani, içerisinde bir şekilde dahil, bir dahil oldu filan. Ee, yani bu, bunu nasıl tanımlayacağız onu bilemiyorum. Yani, Kulüp'un gelenek şeyim, dediğimiz nedir, bu gelenek gelenen, dediğimiz ne menen bir şeydir, nasıl elde edilir bu, bu kültür yani? Ya taraftarla bence çok ilgili olduğunu düşünüyorum onun. Yani Panathinaikos'un salonunda ...zaten otomatikman dolu bir salonda oynuyorsanız o gün... E, ...hakeme etkiden bir kere zaten bir 6-7 sayılık bir avantajınız oluyor yani. Art, artı rakibi yönelik en boğucu atmosfer iki İki salonda dolu olarak düşün, düşünelim. İşte Dostluk ve barışıda da, Oaka'yı e, Efes maçında mesela son maçta Efes'in ben salondan çıkabileceğini hiç düşünmedim yani. 12-15 sayı yöne geçtiğini düşünmedim. İşte Siranlar hmm. sahaya müthiş müdahaleler Ses falan. Konfaları. Panathinaikos... E, Panathinaikos'u da... Sanırım son 10-15 sene de orada iki tane takım yenebildi ee, o tür maçlarda, duvar day maçlarda. Bir tanesi Tavos Eremita, Serkan'ın foul attığı son saniyelerde. Bir tanesi de Barcelona. Yani bu takımlarda İspanyol takımları, hakemlerinde İspanyol takımlarına karşı nasıl olduğunu biliyoruz yani. Bir kere orada Panathinaikos'un ya da Olympiakos'un sahasında maç kazanmak için, özellikle o maç eğer çok hedef maç olarak seçmişse o seyirci, yani çok çok büyük hatalar yapmadan o maçı size vermiyorlar yani. Ben, Efes'in 2005'te Oktay Mahmudili, Granger'a, Domerkant'ın olduğu sene Efes playoff oynarken 1-1'lik bir maçta yayını kesmişlerdi adamlar. Yani, maç beraber gidiyordu. Hakem, Domerkant'ın faal atışı sırasında çizgiyi geçtiğini öne sürerek faalü saymadı. Yani, öyle bir garip bir durum olmuştu. Ondan sonra Yunan televizyonu yayını kesti. Biz maçı seyredemedik. Uzatmada Efes kaybetti. Ve bu yıllardır öyle süren bir şey yani. Panathinaikos'un, Olympiakos'un, Yunan lobisinin hakemlerle çok tamam. ciddi bir şey var. Bu mesela hani bir takımın neden başarılı olduğunu ya da neden iyi sonuçlar aldığını kısmen açıklayabilir ama benim aslında sormak istediğim şey şuydu. Mesela Bon Makarep çok iyi bir sezon ya da birkaç sezon geçirdi. Türkiye'ye geldi bambaşka bir oyun oynadı. İşte Jordan Farmer, de çok iyi bir sezon geçirdi. Türkiye'ye geldi bambaşka bir oyun oynadı. Ve bizde... Ya dışarıdan transfer edilen bir oyuncunun takımın geri kalanını kendi seviyesini çekmeye çalışma ya da ona onlara örnek olması gerek, gerekirken ya da bizim böyle bir beklentimiz varken ya bambaşka bir şekilde bize gelen oyuncunun performansı düşüyor ama bizden giden oyuncunun tam tersine performansı artıyor Hani benim gelenekten kastettiğim Aslında biraz buydu yani bir takımın oyuncu yapısı değişir koçu değişir ama hala o takım nasıl aynı oyunu oynamaya devam eder bunu bana çözmek zor geliyor ya da transfer ettiği bir oyuncuyu kendi seviyesine nasıl çıkartabilir? O oyuncunun kariyerinde nasıl bu kadar bir değişim yaratabilir? Benim merak ettiğim kısım o. Çünkü Türkiye'de çok uzun zamandır dışarıdan transfer ettiğimiz bir oyuncunun en iyi performansını Türkiye'de gösterdiğini falan görmedik yani. Ve ben bunun sebebini çözmekte zorlanıyorum. İyi koçlar da getirdik. Ben yani Türk koçların da Avrupa ortalamasında olduğunu düşünüyorum. Çok kötü koçlarımız yok bence. Hani Ovdrovic'i, Ilkovic'i bir kenara ayırırsan ve Messina'yı, senin de Pesi Çayranlı'nı biliyorum. Onu bu dördünü bir ayırırsan kenara ben çok kötü koçlarımız olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şekilde yani bu oyunculara biz burada bu performansı verdiritemiyoruz yani. O takım kimya, bizde takım mühendisliği problemi var bütün dallarda. Biz planlama yapmayı bilmiyoruz. Yani oha şu oyuncu çok iyi diye alıyoruz mesela. Bu oyuncu işte 20 sayı, 12 ribaund ortalaması var. Çok iyi falan diye alıyoruz. Ama oyuncunun yanına hangi parçayı koyduğumuz zaman e, o oyuncu orada o, ortalamaları elde etmiş onu düşünmüyoruz. O oyuncunun yanına mi, pis işleri yapan bir oyuncu var mesela. O oyuncuyu rahatlatan diye geldiği takımda. Biz o oyuncunun o e, katkısını göz ardı ediyoruz. Ve o 20 sayı ile ön, ön plana çıkan oyuncuyu alıyoruz. Mesela makarebi düşünelim. Yani Makarab e, Siena'da Nasıl uzunlarla oynuyordu? Ben yani potayı karartan, bir şekilde reboundu alan ve hemen bir şekilde hızlı hucuma geçen takımda da verimliydi. Sen şimdi Makkarebi getirip e, potayın altına Anderson Batist koyarsan, herhangi bir savunma caydırıcılığı olmayan, potayı koruyamayan, Oğuz Savaş gibi, Kaya Peker gibi adamları koyarsan, o, o takımın bir savunma savunma zaafı olur. Dolayısıyla riman problemi olur. Dolayısıyla bir tempo sorunu olur. Dolayısıyla makarabin deliciliğini Hı. kullanamazsın. Yani arka arkaya bütün bir planlama hatası yaptığın zaman, bir şeyi ee, ihmal ettiğin zaman o bütün çorap söküğün gibi geliyor yani. Efes'in mesela Jordan Farmer transferi mesela Oktay Mahmut Jordan Farmer tipinde bir oyuncuyu seven bir adam. O Efes'teki durum bence biraz farklı çünkü Oktay Mahmud biraz geç geldi oraya. İşte yani Problem mi? Ben, ben, ben bu yüzden yani. de önümüzdeki yıl Efes'in daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oktay Mahmud'in kafasındaki takımı biraz daha kurabileceğini ve bu sene kendi kurmadığı bir kadroyla buralara geldiği için e, Sene'ye ona biraz daha kredi verilip e, biraz daha kendi istediği takımı kurmasına izin verebileceğini düşünüyorum ve ben Efes'ten Sene'ye umutluyum aslında ama bakalım hani seneyi, Sene'ye konuşuruz. E, bu ses kayıtları çok uzun tutmamak gibi bir hedefimiz vardı. Bir 45 dakikaya da yaklaştık, ufak bir konudan daha bahsedip e, bugünkü yayını, bu, bu yayını kapatalım istiyoruz. E, ben Hayatta iki şeyin olmayacağını çok düşünürdüm çocukluğumdan itibaren. Biri Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kazanması, biri Alex Vergis'in teknik direktörlüğü bırakması hiç olmayacağını düşünürdüm. Ben Süleyman Demirel siyaseti bırakmasın. Öyle mi? Evet, o da düşündüğümde ilginç olmuş aslında. Ee, biri geçen sene oldu. Fener Türkiye Kupası'nda ve tüm ilgimiz, alakamız da bu şekilde bitti. bitti. Ee, diğeri de bu sene oldu. Herhalde ve Alex Vergis'in ya yani bu sene yani bıra bırakacak denmediği tek sene de bu olabilir herhalde son 5-10 senede. Yani anlaşması olduğunu düşünürsek bir sonraki sene. Ben beklemiyordum açıkçası. Çok bırakacağını. Ama ben dedi bırakıyorum. Takımı getirebileceğim en iyi yere getirdim. Kulübü getirebileceğim en iyi yere getirdim. Ee, süper bir şeyimiz var. Stadımız var. İşte çok iyi bir maddi yapımız var. Şampiyon da oldum. Hadi bakalım bana eyvallah dedi. Ee, yani Alex Ferguson'la ilgili çok kötü şeyler söylemek de mümkün. yani Bir Arsenal Liverpool taraftarıysanız onun hakemlerle oynadığı oyunlar işte demet savaşları, medya savaşları falan filan, evet, bunlarla ilgili çok şey de söylenebilir ama herhalde hangi takım taraftar olursanız olun bir bir yerde adamın hakkını, e, meslek e, başarısı bakımından hakkını vermek lazım herhalde. CNN yani Türk bile adamın veda şeyini, İngiltere'deki vedasını canlı yayınladı yani Türkiye'deki bir... E, ve bütün İngiliz basınında birinci sayfaydı. Aynen evet. Dünyanın her yerinde de herhalde o görüntüler, yayınlar bir şekilde olmuştur diye düşünüyorum. Ya bambaşka bir simge herhalde herif ve 27 sene bu işi yapıp futbol bu kadar değişirken yani son 30 ama senede evet yani son 30 sene bu kadar büyük bir değişim geçirirken futbol bir şekilde takımını kendi oyun anlayışını bunu adapte edebilmek ve her zaman zirvede kalabilmek çok büyük bir başarıydı herhalde bir de bir şey daha söyleyip sana bırakayım sözü yani hem başarı elde ediyorsunuz ama hem de bir yandan çok iyi oyuncular yetiştirmeye devam ediyorsunuz yani, yani bence o daha önemli evet, bu ikisini birden yapabilmek yani mesela Mourinho'nun çok başarılı bir teknik direktör olduğunu hep biliyoruz ama hani Mourinho'nun çıkarttığı, Mourinho'nun parlattığı bir yıldız konuşmak çok kolay değil gibi geliyor bana. aldığı bir yıldız yok ama o da çok oyuncuları verimli hale getiren bir... Mutlaka ama biraz daha zaten hani verimlilik çağına yakın oyuncuları transfer edip onlarla çalışmak istediği de aşikar. Yani e, genellikle 25'ini geçmiş, 25-30 arasındaki oyuncularla oynamak isteyen bir teknik direktör. Ama Alex Ferguson bambaşka bir şey yaptı. E, her zaman... ...oyuncu çıkartan ve her zaman takımı o seviyeye tutan bir adam oldu. Ve bunu yaparken de Başarı Manchester United'ın başkanının ismini bilmediğimiz... ...ya da kulüpte başka çalışan kimsenin ismini bilmediğimiz bir yapıda kurdu. Ve şimdi bıraktı. Önce bir Alex Ferguson'la ilgili birkaç şey söyle istersen sen de. Ya çok bir devir kapandı aslında yani İngiltere gibi bir ülkede. Manchester gibi bir takım başında bu kadar uzun süre kalmak. Yani İngiltere gibi muhafazakar bir ülkede bile olsa çok kolay bir şey değil yani. Bir de 20-25 senede, senede futbolun e, nerelere geldiğini düşünürsek, bütün bu değişimler karşısında ayakta kalmak, İngiliz takımlarının yaşadığı onca uluslararası probleme rağmen ayakta kalmak yani çok çok büyük bir başarı. Yani 20 senedir e, bir şekilde şey de bence çok ciddi bir başarı. Yani insan doyar bir süre sonra Alex Ferguson'un kazandıklarını kazandıktan sonra. Pek çok antrenörün e, hayatı boyunca hayal bile edemeyeceği bir başarıyı kazanıp hala o iştahla, o şekle çalışmaya devam etmek. Bir taraftan oyuncu yetiştirmek, bir taraftan dünyanın en iyi oyuncularını yetiştirmek, bir taraftan dünyanın en iyi takımının başında kalmak. Çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Bunun yanında da Alex Ferguson aslında e, bu e, BBC'de vardı galiba Alex Ferguson hakkında bilmediğiniz 10 şey diye. Bütün bu futbol dışı, futbol kimliğinin yanısı çok değişik de bir adam yani. Evet yani çok ee, politik de bir adam, de bir yani. adam Kennedy hayranı, İngiliz İşçi partisine çok ciddi bir şekilde destekledi. Bir artı birin yani. bir sayısında vardı yani Alex Sörgüsinin siyasi düşünceleriyle ilgili e, bir yazı çıkmıştı ve gerçekten de hani hayatı takip eden hayatı ıskalamayan da bir adam mi? aynı hani, zamanda. Futbol Futbol, hani menöt menötü bir sözü var ya işte sadece futboldan anlayan başka hiçbir şeyden, şeyden anlamaz Alex Ferguson. Yok sadece futboldan anlayan futboldan da anlamaz diye bir söz. Evet ondan da anlamaz. Ha. Ters söyledik. Evet. Ee... Seninki de ayrı bir söz olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Fatih, Fatih Doğan'ın <gülüyor> sözü var. Fatih Doğan'ın sözü diyor. var. Menötü'nün evet. <gülüyor> <gülüyor> sözünü yöp yanı sıra Ya onu... Ben açıkçası Manchester United'in adep kulübesinde herhangi bir kamera zoomlandığı zaman çok garipsleyeceğimi düşünüyorum önümüzdeki sene. Ve David Moyes istifa diyorum. O, onun, ama o yerinin de doldurulmayacağını düşünüyor? Yani Moise'in o kadar... Şundan emniyiz. Moise'in 25 sene kalmayacak yani Manchester United'da. Yani Everton'da gerçi 10-11 sene 11 sene kaldığını düşünürsen... Bence Manchester'da kalmayacak o kadar ve... Bu yanlış bir örnek zaten yani. Evet. de istikrar örnek verildiğinde... Hani Yılmazdural sürekli Alex Ferguson'dan bahsediyor de, Alex Ferguson gibi bir var. Yani dünyada Alex Ferguson'un benzeri yok ki. O aşırı bir örnek yani. Te tek sembol bir şey. Bir işte Opser'in başında 45 sene kalan... Kulüpten bile daha bilinen Gayru vardı yani şey olarak. İngiltere'nin İngiltere bir amatör takımlarından birinde. O da 1920'lerde yani İskoçya'da bir antrenör var. O onlar şey yani bunlar bence çok... Ya bir de bu kadar da kalmanın anlamı yok yani. Bir memur bile nüfus dairesinde 20 sene çalışıp biz ondan bakıyoruz yani aynı gördüğümüz zaman. Futbolda değişen bir şey kardeşim değişsin yani. Alex Ferguson'da orada 25 sene kalmasın. 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra gitsin. Yani ne bileyim başka antrenör mü yok? Ee, bu arada David Beckham da veda etti. Evet yani onu da e, konuşalım. Bir e, pop ikonu olarak, bir moda ikonu olarak. Bence yani, futbolcundan ziyade o yönü çok daha futbolu... Bir futbolcunun fiziksel özelliklerinin, yani fiziksel özellik derken kondisyonundan kastetli <gülüyor> olduğu, tip olarak özelliklerinin nasıl pazarlanabileceği, nasıl iyi kullanılabileceği konusunda bence çağ atlatmış birisi yani. Bence e, bu... E, futbolculardan yani faydalanan diyelim tırnak Endüstri. içinde. Endüstriye bir mesaj ama bence David Beckham'ın hayatı futbolculara da bir mesaj. E, yani son 10 yıldır belki de senin de dediğin gibi yani futbolundan başka birçok şeyle gündeme gelen bir adamın hala aslında baktığında sahadaki 90 dakikaya baktığında bu kadar yüksek performans göstermesi de çok başka bir profesyonellik. Çok iyi bir profesyonellik. Evet. Yani bizde... 2002 Dünya Kupasından sonra İran mansasının yani sadece, Japon, <gülüyor> sadece Japonya'daki ilgiyle nasıl dağıldığını düşünürsek yani dünyada bu kadar popüler olup hala da bu işini bu antrenman saygısını antrenman disiplinini yani David Beckham hala sahaya çıktığında iyi performans gösterip evet, mi ve yani. bir de çok iyi bir oyuncu yani hani herkes artık Beckham'ı bir pop ikonu olarak biliyor ama yani onun 2002 yani 2003'ten önceki halini işte 90'lı yılların ortalarına itibaren Manchester'da yaptıklarını şu anda pek çok insan hatırlamıyor onun Victoria Beckham'la evli bir takım evet. olarak hatırlıyor ama çok çok iyi bir futbolcuydu yani. yani onun kadar iyi orta lazım. yapabilen başka bir oyuncu... uzun de... bir adamdı 60 metreden şart diye. Evet. Ee, onun evet. kadar iyi pas atabilen bir Scholes var işte. Aynı takımda onlar da yani bence. Uzun pas atabilen. Ya, o, da, o da çok çok önemli bir oyuncuydu. Manchester'ın o 7 numarasının hakkını veren bir oyuncu. Alex Ferguson'da yakın tarihlerde bırakmaları da biraz... Evet, e, aralarında da çok ciddi bir ayakkabı fırlatma olayı geçmişti. Hoş. Ondan sonra Manchester'dan ayrıldı zaten. Alex Ferguson'ın da şey vardı ama. Yani 100 kere atsam bir kere denk gelirdi, o da denk geldi filan diye. E, yani Alex Ferguson'ı anlatan bir şeydi aslında bu. Yani adam yani takımındaki en önemli oyuncuya bir ayakkabı fırlatabiliyor. Hani takdir edersin etmezsin, o ayrı mesele ama... Hani günümüz e, sporunda, artık spor endüstrisinde oyuncuların... Ee, teknik direktörlerin üzerinde yer alması ya da artık hani oyunun asıl aktörleri olarak o takımı şekillendirmeleri kaprisleri onları bunları e, Alex, yani... Alex Ferguson sökmüyordu herhalde Alex Ferguson'da oyuncularla kriz yaşıyordu ama o krizi yönetmeyi biliyordu yani Türkiye'de şimdi <gülüyor> en yakın örnek Fenerbahçe'nin Alex krizinde nasıl çuvalladığını görürsek yani Alex Ferguson'da yani bütün oyuncularıyla yani bu 25 senelik süreç içerisinde bir sürü oyuncuyla problem yaşadı ama bunların hepsinden güçlenerek çıktı yani bu da ayrıca takdir edilmesi gereken bir şey. Yani Ronaldo'yu gönderip hala aynı seviyede, yani neredeyse hiç Ronaldo'yu kaybetmemişçesine oynamaya devam etmek de çok başka bir kültür olsa gerek. Ee, biz de her ne kadar kendisi bizi buradan duymayacak olsa da Alex Roberts'a saygılarımızı tutuyoruz. görüşüyoruz. Ben selamını <gülüyor> ee, Onun sakız çiğnişini özlüyoruz. Sakız çiğnmaları çok ciddi bir zarar <gülüyor> <gülüyor> elde ettiler yani. Yani 90. Dakikalar, 90 dakikadan sonra uzatmalarda atılan goller bazen e, ...ilginç bir şekilde verilen penaltılarla... Evet, e, Howard Webb mesela... ...sevinmiştir. E, e, gelen hmm. gol sevinçlerini de düşünürsek... ...ama hepsi bir kenara, şaka bir yana... E, ...yani futbolda böyle bir figürü... ...görmüş olmak da herhalde... ...hepimiz için çok büyük bir şanstı. E, bugün yani farklı farklı konularla... ...ilgili konuşmaya çalıştık. Bundan sonraki... E, ...yayınlarımızda da amacımız hep bu olacak. E, yani sadece futbolun konuşulduğu bir ülkede... En azından biz başka bir şeyler de konuşmak istiyoruz. Ve sadece spor da konuşmak istemiyoruz aslında. Başka alanlara da değinmeye çalıştık. Ee, bakalım önümüzdeki programlarda ne konuşacağımızı o sıralardaki gündem belirlenecek Bizi dinlediyseniz eğer, biz sizin dinleyip dinlemediğinizi bilmiyoruz şu anda. Biz bu ses kaydını savunup yapıldığını bile bilmiyoruz zaten. <gülüyor> o yüzden evet, birazdan kontrol edeceğiz. Oldu mu olmadı mı diye. Ee, Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.